Osmanlı, ne sadek olduğu şekilde bununla yapılan camiler, örnek ıı, olarak örneğin i̇şte nasıl Aksaray'daki camisi, Ortaköy cami'si, camisi, nere var başka? Toprak'taki türsüetli camisi, yani, ne Avrupa. Hatta şah, şahsına diyorum, o Cihangir Cami'si yıkıldı, bugünkü cami değildi Cihangir Cami'si. Çok güzel bir otman yakısıydı, yani, yıkıldı, yerine bugünkü o palkoy mimarası da bir cami yapıldı. Osmanlı'nın yaptığı son bir cami e, eminiyim dedi. E, Yeni cami, son bir cami, Osmanlı'nın, Osmanlı'nın Osmanlı mimarisine. Onda kubbesi çok sevilir. İstemaktan zaman diğer kubbeden daha sevimli. Evet, şöyle, dijital bakmadan abakmadan, bir müzikten abakmadan, güzel mi cami gömleksen sen, şeyide bakalım, bir e, Müslüman eline ye, kapılıyım. Bir de üsküdar tepesindeki Valide'ye, atik cami var. Eskiden İstanbul'u görürsünüz. Orada. bu arada camide son son cemaat evinde bir tahta seccade göreceksin. Ebe şu ilk kutsal kapatmışlar. Burada bütün namaz namaz kılmıştı. kıldı diyor da. Peygamber, Peygamber. Onun Peygamber olup olmadığı belli değil ama veyahut da çok büyük bir beliriydi. Onun de makam varmış.